Merhaba, güneş ışığından en fazla faydalanan iller arasında yer alan Şanlıurfa'ya güneş enerjisi santrali kurulacağı belirtildi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda güneş enerjisine dayalı yatırımlar önemli bir yer tutuyor. Santral için hazırlanan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Şanlıurfa'da 9.99 megawatt kurulu güce sahip, Güneş Enerjisi santrali kurulacak. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurulacak santralin proje bedeli ise 940 bin lira olarak belirlendi. Paneller için 445 bin lira harcanması planlanan projenin enerji nakil hattı için ise 95 bin liralık kaynak kullanılacak. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan santral toplam 10 bölümden oluşacak. Santraldeki 40 bin panel 20 kW gücünde toplam 440 inverter ekipmanı kullanılarak elde edilecek enerji doğru akımdan alternatif akıma çevrilip trafo şebekeleri vasıtasıyla dağıtım hatlarına verilecek. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıllık ortalama 1600 ila 1650 kW saat metrekare güneş radyasyonuyla güneş santrali kurmak için elverişli bölgeler arasında yer alıyor Şanlıurfa. Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren tarım ürünleri şirketi fabrikanın çatısına kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile kendi elektriğini üretiyor artık. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, 4 kıtadan 60 ülkeye narinci ürünleri ve sebze ihraç ettikleri fabrikanın çatısında 5000 metrekarelik bir güneş santrali kurduklarını söyledi. 55 bin euro bütçeli proje için kırsal kalkınmayı destekleme kurumundan 400 bin liralık destek aldıklarını belirten Çakır. Fabrikamızın çatısı 12 bin metrekare. Bunun 5 bin metre karesine güneş enerjisi panelleri kurduk. Devlet lisansız olarak 1 megawata kadar elektrik üretimine izin veriyor. Biz 500 kilowatt elektrik üretimi yapıyoruz dedi. Mersin'de tarımın ve turizmin olduğu bir yerde nükleer santral kurulması kesinlikle yanlış diyen Çakır. ''300 gün güneş gören bir bölgede güneş ile her şeyi yapabilecekken nükleere gerek olmaması lazım.'' Güneş kalitesinin çok iyi olduğu Türkiye'nin her bölgesinde bu güzel güneşi kullanmamız lazım. Van'da da, Konya'da da, İç Anadolu'da da güneş kalitesi çok iyi. Buralarda güneş enerji sistemleri kurulabilir. Devletimiz de bu konuda destek veriyor ve 10 yıl süreyle üretilen elektriği alma garantisi veriyor. Bu sistem konutlarda da kullanılır, yaygınlaşırsa nükleer santrale hiç gerek kalmaz. Güneş enerji sistemleri olduğu sürece nükleere karşı alternatiflerimiz her zaman var. Zaman içerisinde tüm kapalı alanların güneş enerji sistemleriyle ...donatacağım diyerek sözlerine noktalamış Çakır. İstanbul Otoyol inşaatında kullanılmak üzere malzeme alınacak. Taş ocağında kurulmak istenen İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan Köyü'nde... ...İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin ÇED gerekli değildir kararı için... ...bakanlıktan savunmaya gelinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı alındı. Biliyorsunuz bu taş ocağına karşı ancak köylülerin mücadelesi sürüyor... Direniş noktasında kendilerine destek veren çevrecilerle buluşan köylü kadınlar onlar için kazanlarda keşkek pişirip ikram etti. İzmir-İstanbul arasında yapımı halen devam eden otoyolu inşaatında dolgu malzemesi çıkartılması amacıyla Kemal Paşa köyünde taş ocağı açılmıştı. Kendilerine habersiz Alınan bu kararı tepki gösteren köylüler taşacağı için şantiye kurup iş makinelerinin gelmesine isyan etti. Evrensel Net'in haberine göre geçen 7 Ocak'ta şantiye alanını basıp iş makineleriyle buradaki binaların camlarını kıran köylülerden ikisi kadın 19'u hakkında savcılık adli işlem başlatmıştı. Bu arada hukuk mücadelesi başlatan köylüler adına Avukat Şehrazat Mercan idare mahkemesine dava açtı. Gerek yaşanan gerilimi gerekse bu direnişin sürmesini göz önünde bulundurup duruşmayı öne alan İzmir 5. İdare Mahkemesi ÇED gerekli değildir kararı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar yürütmeyi durdurdu. Ancak bu geçici karara rağmen akalanlı köylüler mücadelelerini bitirmedi, direniş kurdukları çadırı sökmedi ve şantiye bölgesini terk etmedi. Orada bekleme halen sürüyor. Arhavi Asliye Ceza Mahkemesi, (D.C.)'nin 31 Mart 2014 tarihli kaçak ve can güvenliği açısından tehlikeli yazısını gerekçe göstererek, HES Köprüsü üzerindeki eylem yapan vatandaşlar hakkında çalışma hürriyetini engelledikleri gerekçesiyle dava açtı. Oysa köprü, Artvin İl Encümen kararı ile kaçak ve halkın mal ve güvenliğini tehdit ettiği için 19 Kasım 2014 tarihinde yıkılmıştı. Kavak-HES Projesi için yapılan kaçak köprü, Yıkılmakla kalmadı Kavak projesinin ÇED raporu ile de hileli ve 7 ayrı noktada usulsüz olduğu için Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Arhavi Cumhuriyet Savcılığı, 17 Temmuz 2014 tarihinde kaçak köprünün yıkılması için eylem yapan 5 kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istiyor şimdi. Şantiye Köprüsü'nün ulaşıma kapatılması suretiyle şirketin zarara uğratıldığı ve çalışma hürriyetinin gasp edildiği iddia eden şirket çalışanları, Sanıkların cezalandırılmasını istedi. Yaşam savunucuları ise söz konusu köprünün kaçak yapıldığını. Biz yasal olmayan köprü üzerinde basın açıklaması yapacaktık fakat saldırıya uğradık ve basın açıklamasını gerçekleştiremedik dedi ve bu suçlamayı kabul etmedi. Duruşma yeni tanıkların ve olay yerinin keşfi için 2 Nisan 2015 tarihine ertelendi ve devam ediyor mücadeleler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.